Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 76 gün kaldı. Deniz canlılarının korunması ve incelenmesi organizasyonu Galapagos adalarına özgü deniz arslanlarının 1500 kilometre yol kat ederek Kuzey Peru'da yaşamaya başladıklarını açıkladı. Neden olarak ise artan deniz sıcaklıkları gösterildi. Yetkililer Galapagos deniz arslanlarının ilk kez bölge dışına çıktıklarını belirtti. Son 10 yılda deniz arslanlarının yeni yerleşim yeri olan Piura'da Deniz suyu sıcaklığı 17 dereceden 23 dereceye yükseldi. Galapagos adalarında ortalama deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ve her geçen gün de yükselmeye devam ediyor. Deniz aslanları iklim değişikliği nedeniyle yerlerinden, yurtlarından göçmek zorunda kalıyorlar. Pew Çevre Vakfı tarafından desteklenen bir başka çalışma ise küresel ısınmanın ekonomik boyutu hakkında öngörüler getiriyor. Buna göre küresel ısınmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 2010'da 61 ila 371 milyar dolar arasında olacak. Küresel ısınma eğer aynı hızla devam ederse maliyet 2050 yılında 2.4 trilyon dolar ile 24 trilyon dolar arasında olacak. Yani şimdiden harekete geçmezsek maliyetler çok daha Büyüyecek. Yeşil Ekonomi web sitesine göre çalışmada bir noktaya daha değiniliyor. Buna göre Kuzey Kutup Dairesi sahip olduğu kalın kar ve buz tabakası sayesinde güneş ışığını büyük oranda yansıtarak gezegenimizin ısınmasını engelliyor. Ancak küresel ısınma nedeniyle bu buzlu ve beyaz tabaka eriyecek. Ayrıca donmuş toprak tabakasının altında hapsolan metan gazının yüzeye çıkması da küresel ısınmaya karbondioksitten 21 kat daha fazla etki yapacak. Birleşmiş Milletler Su isimli Birleşmiş Milletler Komisyonu iklim değişikliğinin en büyük etkisinin su üstünde olacağını söyledi. Çölleşme, ani seller, eriyen buzlar, aşırı sıcak hava dalgaları ve kolera gibi sudan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar iklim değişikliğinin suya bağlı etkilerinden. Tabi su kaynaklarına ulaşmak için çıkacak savaşlar da milyonlarca insanın hayatını kötü yönde etkileyecek tabi. Birleşmiş Milletler yetkilileri 2020'ye dek 250 milyon kişinin suya bağlı nedenlerle zarar görebileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Milyonyum hedefi ise 2015'e dek herkesin temiz suya erişim imkanı olmasını sağlamak. Maalesef şu anda 2.8 milyar kişi temiz suya erişimden yoksun. Bu kişilerin çoğu ise Afrika'da yaşıyor. Greenpeace'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki nükleer karşıtı eylemleri devam ediyor. AKP'nin meclisteki grup toplantısına giren Greenpeace eylemcileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında arda arda açtığı pankartla hükümetin nükleer santral planlarını protesto etti. Mersin, Sinop, nükleer istemiyor yazılı pankartlar açan eylemciler, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını kesmesine neden oldu. Sinirlendiği gözlenen Başbakan Erdoğan, eylemi görüntülemek isteyen basın mensuplarına da çıkıştı. Eylemciler, güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Oturum bir süre durdu. Greenpeace, Başbakan Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne de Avrupa Birliği yasalarına uygun olmadığını söylüyor. Buna rağmen Nükleer Santral Anlaşması'nın detaylarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan hükümet ise Mersin ve Sinop'ta yaşayan halkın nükleer enerjiye yönelik tepkilerine de kulak tıkamaya devam ediyor. Üstelik anlaşmanın dolaylı yoldan bir şirkete kar, kar sağlayacağı iddiaları durumu daha da vahim kılıyor. Hükümetin bugüne kadar uyguladığı enerji politikaları ve nükleer enerjideki ısrarı nedeniyle enerji kaynaklarında diğer ülkelere ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulamadık. Yapımı 7 yıl ila 10 yıl gibi uzun sürecek olan nükleer reaktörlerin maliyetleri ve enerji kaynaklarındaki payı da düşünüldüğünde Türkiye daha da büyük bir çıkmaza sürüklenecek. Greenpeace'in Kasım ayında yayınladığı Enerji devrimi senaryosu sürdürülebilir kalkınmamızı aynı seviyede devam ettirmek için nükleer enerjiye ve kirli fosil yakıtlara ihtiyaç duymadığımızı gösteriyor. Enerji devrimi senaryosunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politikaları öntlandı. Senaryoda kişi başına salımlar 1.1 tona düşürülüyor ve maliyetler de kısa vadede küçük bir artışın ardından 2 sent daha ucuz bir ortalama maliyetle elektrik üretiliyor. Dolayısıyla Bizler de tüketiciler olarak daha ucuza ve daha güvenli bir enerjiye kavuşmuş olacağız. Kirli, tehlikeli ve pahalı olduğu kanıtlanmış nükleer enerjinin Türkiye'de kullanılmasını istemeyen, hükümetin nükleer enerji planlarından bir an önce vazgeçmesini talep eden, aralarında sanatçıların da bulunduğu 1 milyon radyoaktivist nükleer.greenpeace.org adresinde bir araya geliyor. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 76 gün. Sağlıcakla kalın.